Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi 13. Bölüm fakat insanlar bu gerçeği unutarak Allah'ın edinmelerine izin vermiş olduğu bilgileriyle şımarırlar. Bu durum evrenin kimi ilke ve kanunlarına ilişkin edindikleri bilgilerde böyle olduğu gibi, geçici, bir an için ve ancak bir yere kadar edinebildikleri gayb bilgileri alanında da böyledir. Hem o alanda ve hem de bu alandaki bilgilerine güvenerek şımarırlar ve bunun sonucunda kendilerine bu bilgileri edinme imkanını bağışlamış olan ilk ilahi müsaadeyi unuturlar, bunu hatırlamazlar, karşılığında şükretmezler, tersine poh ve ilahi bağışa karşı körce davranarak kafir olurlar oysa Allah yeryüzü halifeliğini insana yüklemeyi murat ettiği andan itibaren insana bilgi sunmaya başladı. Ona dış dünyada ve kendi içindeki varlığına ilişkin belgeleri göstereceğini vaat etti. Bu vaadini gerçekleştirerek günden güne, kuşaktan kuşağa hemen hemen hep yükselen bir çizgi halinde yeryüzü halifeliği sırasında kendisine gerekli olan bazı evrensel kanunları, enerjileri ve güçleri keşfetmesine im tanıdı, böylece onun bu niteliği belirli yolculuğunda kendisi için takdir edilen gelişmenin doruğuna ulaşmasının önündeki yolu açık tuttu. Fakat Allah, insana bu kategoriye giren bilgileri keşfetme izni verdiği ve ona bu keşifleri yapma başarısını sunduğu oranda ondan, halifelik görevinde ihtiyaç duymayacağı başka birçok sırları da gizlemiştir. Mesela hayat sırrını onun bilgisinden gizli tuttu, bu olgu onun için çözüm olmayan bir sır olma niteliğini devam ettiriyor. Bu konuda araştırma yapmak hala uçsuz bucaksız bir çölde kılavuzsuz olarak taban tepmeyi andıran boş bir çabadır, onun insan bilgisinden gizli tuttuğu bir başka da bir sonraki anda ne olacağı bilmecesidir, bu bilmece varılacak yolu olmayan bir gayb alanıdır, önüne öyle kalın bir perde gerilmiştir ki, insanın onu kaldırma girişimleri yararsızdır, zaman zaman yüce Allah'ın özel izni ile aralanan bu perdeden tek tek bazı insanların kalplerine kimi ışınlar sızıyor, sonra perde iniyor, ortalığa karanlık çöküyor ve insan, aşamayacağı sınırın önünde durmak zorunda kalıyor. Allah, insana daha birçok sırrı kapalı tutmuştur, yeryüzü halifeliği ile ilgisi olmayan bütün realiteleri onun bilgisinden gizli tutmuştur, oysa yeryuvarlığı, güneş ışınlarında görülen uçan bir toz gibi, boşlukta dönen küçücük bir zerredir sadece. Böyle olmasına rağmen, Allah'ın izninden sonra edinebildiği bu sınırlı bilgisi yüzünden şımarıyor, aklı başından uçuyor da kendisini yeryüzünün ilahı sanıyor, bu evrenin bir ilahı, bir yaratıcısı olduğunu inkar ederek kafir oluyor. Gerçi 20. yüzyılda bilim adamları ciddi oranda alçak gönüllülüğe ve hadlerini bilmeye yönelmeye başladılar, yavaş yavaş kendilerine çok az bilgi verilmiş olduğunu, edindikleri bilginin alabildiği, Bildiğine sınırlı olduğunu anlamaya başladılar ve böylece çok şey bildiklerini sanan, cahil bilgiçler ölçüsüz şımarıklıkları ile baş başa kaldılar. Onun kürsisi, egemenliği, gökleri ve yeryüzünü kaplamıştır, bunları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. Kur'an-ı Kerim'in tasvir üslubu uyarınca burada, yani mutlak soyutlama anlatımının egemen olduğu bir yerde böyle somut bir tablo ile karşılaşıyoruz. Çünkü böyle yerlerde somut tablo, kalbe sunulmak istenen gerçeğe güç, derinlik ve değişmezlik kazandırır, çünkü kürsi, koltuk, taht, normal olarak hükümdarlık, egemenlik anlamında kullanılır, o halde, Allah'ın kürsisi, gökleri ve yeri kaplayınca, onun egemenliği de gökleri ve yeryüzünü kaplamış demektir, hiçbir mecazi yoruma girişmeksizin kelimelerin düz anlamlarının toplamından çıkarılacak olan budur, fakat, fakat somut ifade yolu ile zihinde çizilen tablo, bundan daha sağlam ve yerinden oynatılmazdır. Bunları koruyup gözetmek ona ağır gelmez, ifadesi için de aynı şeyleri söyleyebiliriz, o da dolaylı biçimde eksiksiz kudreti dile getirir, fakat bu anlam burada somut bir tablo yolu ile, yorgunluğun ve bıkkınlığın yokluğu tablosu yolu ile anlatılıyor. Çünkü Kur'an üslubu anlamlara, onları zihinde somutlaştıracak tablo çiziyor, böylece bu anlamlar sayesinde insan zihni daha iz bırakıcı, daha derinlikli ve daha elle tutulur biçimde etkilenir. Eğer Kur'an'ın kendine özgü üslubunu, ifade biçimini iyi kavrayacak olursak onun içerdiği bu tür ifadeler etrafında yapılan tartışmalara girmek gereğini duymayız. Bunun yanı sıra bu amaçla Kur'an-ı Kerim'in yalınlığını ve berraklığını büyük oranda bozan batı kaynaklı yabancı felsefi kavramları ödünç almaya kalkışmayız. Bu sözlerime şunu da eklemem yerinde olur ki, Kur'an'da kullanılan, kürsi ve araştırma, verimlerini açıklayıcı ve anlamlarını belirleyici sahih hadislere rastlamış değilim, bundan dolayı bu kavramlar üzerinde söylediklerimden daha geniş açıklamalara. Girişmemeyi tercih ediyorum, ayeti okumaya devam edelim. Yüce ve büyük olan O'dur. Ayette geçen Allah'ın sıfatlarını noktalayan bu cümle bir gerçeği vurguluyor, insan vicdanını onu düşünmeye özendiriyor, yücelik ve ululuk sıfatlarını Allah'a özgü kılıyor. Çünkü bu şekli ile ifade, hasre, kas, tekerleştirme ve özgüleştirme anlamı taşıyor. Çünkü ayet, o, yüce ve büyüktür, demiyor, böyle demiş olsaydı, sadece bu sıfatların varlığını belirtmiş olurdu, bunun yerine, yüce ve büyük olan odur diyerek bu sıfatları ortaksız biçimde de sırf ona özgü kılıyor. Gerçekten yücelik ve ululuk sıfatları sadece Allah'a özgüdür, bu sıfatlarda başka hiçbir ortağı yoktur. Eğer kullardan biri kendisini dev aynasında görerek bu dereceye yükseldiği saplantısına kapılırsa Allah onu dünyada horluğa ve aşağılığa, ahirette de azaba ve perişanlığa mahkum eder, nitekim O, bize bu konuda şöyle buyuruyor. Orası ahiret yurdudur, onu yeryüzünde böbürlenme, R bozgunculuk peşinde koşmayanlara veririz. Kasas suresi 83 Yine yüce Allah, helak olmanın eşiğindeki firavundan söz ederken, o, kendini beğenmiş bir azgın zorba idi, buyuruyor. Duhan suresi 31 İnsan istediği kadar büyüklük taslasın, istediği kadar kendini yükseklerde görsün yüce ve ulu olan Allah'ın kulu olma düzeyinin üzerine çıkamaz. Eğer bu gerçek insanın içine yerleşirse onu kulluk derecesine oturtur, büyüklük ve azgınlık kompleksini törpüler, onu Allah korkusuna, Allah saygısına, onun ululuğunun ve yüceliğinin bilincine varmaya, onun haklarına karşı saygılı olmaya ve onun kullarına karşı büyüklük tasla yaslamaktan çekinmeye sevk eder, görülüyor ki, bu gerçek, bir yandan inanç ve düşünce, öte yandan da uygulama ve davranıştır. İnanç Hürriyeti Yukarıdaki ayette imana dayalı düşünce sisteminin temel esasları, en ince noktalarına varıncaya kadar açıklandıktan, Yüce Allah'ın sıfatları ile yaratıkları arasındaki ilişki aydınlığa kavuşturulduktan sonra bu inancı taşıyan, bu çağrıyı üstlenen ve yolunu kaybetmiş, şaşkın insanla önderlik etme görevini omuzlamış olan müminlerin hangi yolu izleyecekleri, hangi metodu benimseyecekleri anlatılıyor. 256 dinde zorlama yoktur, doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır, kim tahtu, azgınlığı reddederek Allah'a inanırsa kopması söz konusu olmayan, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır, hiç kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. 257 Allah müminlerin dostu, kayırıcısıdır, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, kafirlerin dostları ise şeytan ve yardakçılarıdır, bunlar, onları aydınlıktan çıkararak karanlıklara sokarlar, onlar, orada ebedi olarak kalmak üzere cehennemliktirler. Bu dinin ortaya koyduğu şekli ile inanç meselesi, anlatmayı, dinlemeyi ve kavramayı izlemesi gereken bir ikna olma meselesidir, yoksa bir baskı, bir öfkelenme, bir dayatma meselesi değildir. İslam olanca gücü ve enerjisi ile insan idrakine hitap ederek gelmiştir, düşünen akla seslenmiştir, konuşan bedayete, dolaysız algılama yeteneğine seslenmiştir, aldığı uyarılara karşılık veren vicdana seslenmiştir seslenmiştir, dengeli istikrarlı fıtrata seslenmiştir, insan varlığının bütününe seslenmiştir, insan idrakinin bütün yönlerine seslenmiştir, fakat seslenirken baskıya başvurmamıştır, hatta somut harikaların, olağanüstülüklerin manevi baskısını bile kullanmaktan kaçınmıştır, olağanüstü olaylar, görenleri refleksif bir edilgenlikle inanmaya sürükleyebilir, fakat insan onları bilinci ile inceleyemez, Aklı ile idrak edemez çünkü bu tür olayların düzeyi bilincin ve aklın üzerinde olur. Bu din, insan mantığının karşısına inanmaya mecbur edici olağanüstü olaylarla bile çıkmaktan kaçındığına göre onun karşısına kuvvetle ve zorlama ile çıkmaktan, muhataplarına açıklama yapmaksızın, onları inandırmaksızın, ikna olmalarını sağlamaksızın tehdit, baskı ve zorlama yolu ile kendini kabul ettirmekten elbette kaçınacaktır. Oysa İslam'dan bir önceki din olan Hristiyanlık kendini süngü ile, ateşle, işkence ve tepeleme yolu ile kabul ettirmişti, bu politikanın yürütücüsü, İmparator Konstantin'in Hristiyan olmasından sonraki Roma İmparatorluğu olmuştu. Oysa Roma İmparatorluğu aynı işkenceleri, daha önce, ikna olarak ve isteyerek Hristiyanlığı kabul etmiş olan çok az sayıdaki vatandaşına uygulamakta tereddüt etmemişti, üstelik Doğma İmparatorluğu'nun Hristiyanlık uğruna uygulamış olduğu baskıların ve toplu kıyımların kurbanları sadece Hristiyanlığı kabul etmeyenler olmamıştı, devletin mezhebine girmeyen, bu mezhebin Hz. İsa'nın konumuna ilişkin bazı doğmalarını benimsemeyen değişik mezhep yanlısı Hristiyanlar da bu amansız vahşetten paylarını almışlardı. İşte bütün bunlardan sonra gelen İslam, ilk açıklamaları arasında şu önemli ve büyük ilkeye yer verdi. Dinde zorlama yoktur, doğruluk ile sapıklık birbirinden ayrılmıştır. Bu ilkede Yüce Allah'ın insanı onurlandırdığı, iradesine, düşüncesine ve duygularına saygı gösterdiği, inanç alanında hidayete ve sapıkla ilişkin tercihlerinde onu vicdanı ile baş başa bıraktığı, bunların yanı sıra davranışlarının sonuçlarını ve ile hesaplaşma görevini omuzlarına yüklediği açıkça görülür. Bu ilke insan özgürlüğünün en karakteristik ilkesidir. O insan özgürlüğü ki, 20. yüzyılın zorba ideolojileri ve insan onurunu hiçe sayan sosyal düzenleri onu insanlara çok görüyor. Bu baskıcı ideolojiler ve düzenler, Yüce Allah'ın inanç seçme serbestliği tanıyarak onurlandırdığı insan adlı bu varlığa hayat düşüncesini ve düzenini düzenini serbest iradesi ile seçme hakkı tanımıyorlar, onu devletin çeşitli propaganda araçları, yoğun yönlendirme önlemleri, bunların yeterli olmadığı zaman da arkasından gelen kanunları ve oldu bittileri ile dayattığı, dikte ettiği düşünceyi ve düzeni benimsemeye zorluyorlar. İnsan ya evrene egemen olan Allah'ın varlığını ve fonksiyonunu inkar ederek sözünü ettiğimiz devlet ideolojisini kabul edecek ya da her an nasıl ve nereden geleceği belirsiz ölüm tehdidi altında titreyerek yaşayacaktır. İnanç özgürlüğü, insanı, insan, yapan, ona bu vasfı gerçek anlamda sağlayan ilk insan hakkı,dır, insanın elinden inanç özgürlüğünü alan kimse, her şeyden önce onun insanlık niteliğini elinden almış demektir, baskıya ve işkenceye uğramama güvencesi altında inancı yayma ve tanıtma özgürlüğü, temel inanç özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasını oluşturur, yoksa inanç özgürlüğü, pratikte hiçbir anlam kuru bir laftan ibaret kalır. Hiç kuşkusuz varlık bütününe ve hayata ilişkin en gelişmiş düşünce sistemi, insan toplumu için en tutarlı sistem olan İslam, herkesten önce ve herkesinkinden gür bir sesle, dinde zorlama yoktur, diye sesleniyor. Bu din, kendi dışındakilerden önce öz taraftarlarına, insanlara bu dini benimsetmek amacı ile zor kullanmalarının yasak olduğunu açıklıyor. Durum böyleyken kendilerini devlet otoritesinin acımasız baskısı ile ayakta tutabilen, muhaliflerine yaşama hakkı tanımayan zorba ve yetersiz yeryüzü kaynaklı ideolojilerin ve sosyal düzenlerin yaptıklarına ne demeli? Bu ayetin ilk cümlesi mutlak olumsuzluk ifade ediyor, dinde zorlama yoktur, dil bilimcilerinin, nahivcilerin, deyimiyle ile nefi cins, ön takılı bir cümlecik, yani zorlamanın her türlüsünü olumsuzlayan, reddeden bir ifade karşısındayız, zorlamanın varlığı kökünden olumsuzlanıyor, reddediliyor, başka bir deyimle, inanca yönelik baskı sadece yasaklanmakla yetinilmiyor, varlık aleminden ve olaylar dünyasından tamamen, kovuluyor cümlede olumsuz bir üslupla kullanılan her şeyi içine alan bir şekilde bu yasaklama en etkili ve vurgulu bir yasaklama biçimidir. Ayetin devamında insan vicdanını okşamaktan onu hidayete teşvik etmekten doğru yola iletmekten ve artık apaçık hale geldiği ilan edilen imanın mahiyetini belirtmekten başka bir şey yapılmıyor. Doğruluk ile sapıklık birbirinden ayrılmıştır. Yani iman, insanın sahip olması ve titizlikle koruması gereken bir olgunluk, rüşt buna karşılık küfür, insanın kaçınması ve üzerine bulaşmasından çekinmesi gereken bir azgınlık, taşkınlıktır. Durum gerçekten de böyledir, iman, insana verilmiş nimetlerin en büyüğüdür, o, insan idrakine katışıksız ve belirgin bir düşünce bağışlar, insan kalbine huzur ve barış sunar, insan vicdanına yüce amaçlar ve temiz duygular kazandırır, insanlık için sağlıklı, dengeli, hayatı gelişmeye ve ilerlemeye doğru itici bir düzen gerçekleştirir, insan, iman nimetini bu şekilde düşününce onun olgunlukla eş demek olduğunu kavramakta gecikmez, bu gerçeği kabul etmeyecek olanlar, sadece olgunluğu bırakıp azgınlığı alan, hidayeti bırakıp sapıklığa koşan, kavram kargaşasını, kuşkuyu ve haysiyetsizliği huzura, güvene ve onurluluğa tercih eden bu dalalardır. Ayetin devamında imanın mahiyeti daha belirgin, sınırları çizilmiş ve daha açık hale getiriliyor, okuyoruz. Kim tautu azgınlığı reddederek Allah'a inanırsa kopması söz konusu olmayan sapasağlam bir kulpa yapışmıştır, küfür, hak ettiği, layık olduğu bir kaynağa dayandırılmalıdır ki, bu da tavftur. İman imanda layık olduğu, yakıştığı bir, merci yöneltilmelidir ki, o da Allah'tır out tuyan azgınlık kökünün anlamdaşı, sinonimidir. Sağ duyuya ters düşen, gerçeği çiğneyen, Allah'ın kulları için çizdiği sınırı aşan düşünce, sistem ve ideoloji anlamına gelir. Bu düşüncenin, sistemin ve ideolojinin Allah'a inanmaktan, onun koyduğu şeriatından kaynaklanan bağlayıcı bir kuralı bulunmaz. İlkelerini yüce Allah'ın direktiflerine dayandırmayan her sosyal sistem, yüce Allah'ın buyruklarında kaynaklanmayan her kurum her düşünce her edep kuralı ve her gelenek bu kategoriye girer bu kavramın kapsamına girer Kim hangi biçimde karşısına çıkarsa çıksın bunların tümünü kökünden reddederek Allah'a inanır ve ilham kaynağı olarak sadece Allah'ı bilirse o kimse kurtuluşa ermiştir. Ayette bu kurtuluş kopması söz konusu olmayan sapa sağlam bir kulpa yapışmak durumu ile somutlaştırılmıştır. Burada soyut, manevi bir gerçeğe ilişkin somut bir tablo ile karşı karşıyayız. Allah'a inanmak, asla kopmayacak olan sağlam bir kulptur. Bu kulpa yapışan kimse kurtuluşa götüren yolu kaybetmez. Çünkü bu kulp, yok oluşun ve kurtuluşun sahibine bağlıdır. Gerçek anlamı ile iman, şu varlık alemindeki tüm gerçeklerin dayandığı ilk gerçeğe, Allah gerçeğine ermek, Allah'ın şu varlık alemi için koyduğu ve varlık alemini ayakta tutmanın sebebi olarak görevlendirdiği kanunlar sisteminin özünü kavramaktır. Kim onun kulpuna yapışırsa onun kılavuzluğu altında ona doğru ilerler, ne tökezler, ne geri kalır, ne aldatıcı başka yollarla karşılaşır, ne pusulayı kaybeder ve ne de yolunu şaşırır, devam ediyoruz. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Dillerden dökülen sözleri işitir, kalplerdeki saklı duyguları bilir, o halde onunla ilişki halinde olan mümin, başkalarını dolandırmaz, aldatmaz ve kimseye haksızlık etmez. Daha sonraki ayette hidayet ile sapıklık, hidayetin ve sapıklığın mahiyeti canlı, hareketli ve somut bir tabloda canlandırılıyor. Bu tablo müminlerin dostu ve yardımcısı olan Allah'ın nasıl onların elinden tutarak karanlıktan aydınlığa çıkardığını, buna karşılık kafirlerin dostları ve elebaşları olan tağutların ise onları nasıl ellerinden tutarak aydınlıktan çıkarıp karanlıklara soktuklarını tasvir ediyor. Bu manzara hayran bırakıcı, canlı ve duygulandırıcıdır, insan hayatı onu da ötekisini de izliyor, şuradan gelip oraya giden insan yığınları gözümüzün önünden akıyor sanki, bir bu canlı tabloyu, bir de insan hayalini kımıldatmayan, duygulara dokunmayan, vicdanı harekete geçirmeyen, manalar ve sözler aracılığı ile sadece zihne seslenen soyut ve kuru bir ifadeyi düşününüz. Eğer Kur'an'ın tasvir üslubunun üstünlüğünü daha iyi kavramak istiyorsak bu canlı tablonun yerine herhangi bir soyut ifadeyi zihnimizde canlandıralım, mesela şöyle diyelim, Allah, müminlerin dostu, kayırıcısıdır, onları imana iletir, kafirlerin dostları, elebaşları ise tavuklardır, onları kafirliğe, inkarcılığa sürüklerler, ifade gözümüzün önünde ölüyor, tüm sıcaklığını, hareketini, iz bırakıcılığını, yitiriyor. Bu ifadenin tasvir ediciliği canlılığı, uyarıcılığı yanında gerçeği ne kadar duyarlı ve titiz bir şekilde dile getirdiği dikkatlerimizden kaçmamalıdır, tekrar okuyalım. Allah müminlerin dostu, kayırıcısıdır, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, kafirlerin dostları ise, tağut ve yardakçılarıdır, bunlar, onları aydınlıktan çıkararak karanlıklara sokarlar. Yani iman aydınlıktır, özünde ve yapısında tek bir aydınlık, oysa küfür, karanlıktır, çok sayıda ve değişik nitelikte karanlıklar, ama hepsi aslında karanlıktırlar. Hiçbir gerçek, imanı aydınlığa, küfrü de karanlığa benzetmek kadar doğru ve hassas olamaz. Gerçekten iman, müminin vicdanına akar akmaz bütün varlığını aydınlatır. Müminin ruhu iman sayesinde parlar, şeffaflaşır, arınır ve çevresine aydınlık, parlaklık ve belirginlik ışıkları saçar. İman nesnelerin mahiyetini, değerlerin mahiyetini ve düşüncelerin iç yüzünü gözler önüne seren bir aydınlıktır. İmanın aydınlığı sayesinde mümin bunları algı yanılgısına meydan vermeyen bir belirginlikle karışıklığa meydan vermeyen bir açıklıkla ve titreşimsiz bir netlikle görebilir ve bunlar içinden soğukkanlılıkla, gönül huzuru ile, güven içinde ve titreşimsiz bir kararlılıkla alacağını alır, bırakacağım bırakır. İman, evrensel kanunlar sistemine giden yolu meydana çıkaran bir aydınlıktır. İmanın aydınlığı sayesinde mümin kendi hareketini, çevresindeki ve özündeki evrensel kanunlar sisteminin akışı ile henkleştirir, Allah'a ulaştıran ya da yavaş yavaş yumuşak adımlarla, gerginlikten uzak bir rahatlıkla, öteye beriye çarpmadan, orada burada tökezlemeden ilerler, çünkü gittiği yol fıtratının bilmediği, yabancısı, acemisi olduğu bir yol değildir. İman tek yola ileten tek bir aydınlıktır, küfrün sapıklığı ise çok sayıda ve değişik karanlıkları içerir, şahsi arzu ve ihtiras karanlığı, kılavuzsuzluk ve yolu şaşırma karanlığı, kendini beğenmişlik ve azgınlık karanlığı, zayıflık ve aşağılık kompleksi karanlığı, gösteriş ve münafıklık karanlığı, açgözlülük ve kıskançlık karanlığı, kuşku ve endişe karanlığı ve hadde hesaba gelmeyen daha birçok karanlık türleri, bu karanlıkların tümü, Allah'ın yolundan sapmakta, Allah'tan başka bir kaynaktan ilham almakta ve Allah'ın sisteminden başka bir sistemin hakemliğine başvurmakta toplanır. İnsan, yüce Allah'ın bir ikincisi bulunmayan aydınlığından, karışıklığa meydan vermeyen biricik gerçeğin aydınlığından ayrılır ayrılmaz, kesinlikle değişik, türlü ve farklı nitelikli karanlıkların içine düşer, bunların türleri değişik ve nitelikleri farklı farklı olmakla birlikte hepsi de birer karanlıktır. Bu yanlış tercihin akıbeti, karanlıkların taraftarlarına, yardakçılarına yakışacak cinstendir. Onlar, orada ebedi olarak kalmak üzere cehennemliktirler. Madem ki, aydınlıktan yararlanarak doğru yola girmek istemediler, o halde süresiz olarak ateşte kalsınlar. Hakke, gerçek tektir, birden fazla olmaz, sapıklığın ise çeşitli renkleri ve çeşitli biçimleri vardır, haktan sonra, sapıklıktan başka ne var ki? Yunus suresi, 32. Bu ayetler demetini noktalamadan önce dinimizde cihadın farz olduğu gerçeği ve tarih boyunca İslam'ın taraf olduğu savaşların niteliğiyle daha önce incelediğimiz, fitnenin, bozgunculuğun, kargaşanın, kökü kazınarak Allah'ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar kafirler ile savaşınız, Bakara Suresi, 193 ayetini birlikte göz önünde bulunduran bir perspektifle, dinde zorlama yoktur, ilkesi hakkında bir Kaç söz söylememiz yerinde olur? İslam'ın bazı kötü maksatlı düşmanları onun, dinde zorlama yoktur ilkesini ortaya koymasına rağmen kendini kılıç yolu ile kabul ettirdiğini ileri sürerek bu dini çelişkili olmakla suçlarlar, diğer bazı düşmanları da İslam'ı bu töhmet karşısında savunur görünerek Müslümanların ruhunda yanan cihad ateşini söndürmeye, tarihte İslam'ın ortaya çıkmasında ve yayılmasında bu aracın oynadığı hayati rolün önemini küçümsemeye yeltenmekte, kaypakça, uyutma ve aldatma yolu ile günümüzde ya da yarın bu araca başvurmanın gerekli olmadığı ve olmayacağı mesajını vermek istemektedirler, bütün bu zehirleri, güya İslam'ı rencide eden bir töhmet karşısında onu savunuyormuş gibi yaparak kusmaktadırlar. Birincilerde ikincilerde İslam'ın sistemini yozlaştırmak, onun uyarıcı mesajlarını Müslümanların zihninde dumura uğratmak, öldürmek amacı ile aynı cephede İslam'a karşı savaşan batılı şarkiyat uzmanları, oryantalistler arasından çıkıyor. Bu kişilerin basında Sir T. W. Arnold adlı oryantalist gelir. Onun Doktor İbrahim Hasan ve kardeşi tarafından E.D. Davetül İslamiye adı altında Arapçaya çevrilmiş bir eseri vardır. Bunlar bu sinsi oyunları cihad ruhu bir daha uyanmasın diye oynuyorlar. O cihad ruhu ki, savaş alanında onun karşısında bir kere bile tutunamamışlardır. Yine o cihad ruhu ki, ancak onu zehirli türlü türlü hileler ile zincire vurduktan, aralarında birleşerek dünyanın her yanında başına öldürücü ve vahşice darbeler indirdikten sonra pençesinden kurtularak rahat nefes alabilmişlerdir. Bunların yanı sıra emperyalizm ile Müslüman ülkeler arasındaki savaşların cihadı gerektirecek birer inanç savaşı olmadıkları, bunların sadece pazar, ham madde ve stratejik üsler uğruna yapılan savaşlar olduğu buna göre cihadı gündeme getirmek için ortada hiçbir sebep bulunmadığı aldatmacasını Müslümanların beyinlerine işledikten sonradır ki güven ve rahatlarını daha da perçinlemişlerdir. Evet, İslam'ın uzun tarihi boyunca kılıcını çekerek vuruştuğu, cihad ettiği dönemler olmuştur. Fakat bu kılıçlar hiç kimseyi zorla Müslüman yapmak için değil, cihadı gerektiren bir takım amaçları gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak için çekilmiştir. Bu hedeflerin başlıcaları şunlardır. Bir İslam, her şeyden önce, Müslümanlara yönelik işkenceleri, zulümleri ve fitneleri savmak, bunlara karşı koymak, bağlılarının can, mal ve inanç güvenliklerini sağlamak için cihada girişmiştir. Bu amaç doğrultusunda bu surenin daha önceki ayetlerinden birinde incelediğimiz fitne, adam öldürmekten daha ağır bir suçtur, prensibini ortaya koydu. Bakara Suresi 217, Böylece inanca yönelik saldırı, müminlere inançları yüzünden eziyet etmeyi, onları dinlerinden ayırmaya çalışmayı insan hayatına yönelik saldırıdan daha büyük bir insanlık suçu saydı, o halde bu kutsal ilkeye göre inanç, hayattan daha önemli, daha değerlidir, eğer mümin canını ve malını savunmak için savaşmaya izinli ise inancını ve dinini savunmak için savaşmaya haydi haydi izinlidir. Müslümanlar tarih boyunca, dünyanın çeşitli yerlerinde inançları yüzünden baskılara, vazgeçirme girişimlerine, eziyetlere, işkencelere uğramışlardır. Bu yüzden en önemli varlıklarına yönelen bu zulümlere karşı koymaları kaçınılmazdı, çünkü bu baskılara ve eziyetlere inançları yüzünden uğratılıyorlardı. Mesela bir zamanların İslam diyarı olan Endülüs, yani bugünkü İspanya, Müslümanları dinlerinden koparılma amacına yönelik iğrenç ve vahşi işkenceler ile toplu kıyımlara sahne olmuştu. Bu zulümlerin benzerleri, Katolikliğe karşı direnen diğer Hristiyan mezheplerinin bağlılarına karşı da uygulanmıştı. Öyle ki, bugünün İspanyası'nda İslam'ın gölgesine, hatta öbür Hristiyan mezheplerin gölgelerine bile rastlayamazsınız. Yine bir zamanlar Beytül Mukaddes, Kudüs ile çevresi de aynı iğrenç haçlı saldırılarına hedef olmuştu. Bu saldırıların tek amacı İslam inancının kökünü Kazımak'tı. Fakat bu bölgede de Müslümanlar inanç sancağı altında silaha sarılarak düşmanlarına karşı göğüslerini siper etmişler ve son aşamada zafere ulaşarak bu kutsal İslam beldesini Endülüs'ün acı akıbetine uğramaktan kurtarmışlardı. Komünistlerin, putperestlerin, Siyonistlerin ve Hristiyanların pençesi altında bulunan dünyanın çeşitli yörelerinde bugün de Müslümanlar dinlerinden koparılmak istenmekte ve inançları uğruna baskı görmektedirler, bu yüzden Müslümanlar, eğer gerçek Müslümanlar iseler, bu fitnelere karşı koymak için, bugün de cihad etme yükümlülüğü ile karşı karşıyadırlar. İki ikinci olarak İslam, inanç özgürlülüğünü gerçekleştirdikten sonra inanç sistemini tanıtma ve duyurma özgürlüğünü de sağlamak amacı ile cihad etmiş, Savaş vermiştir, sebebine gelince İslam, evrene ve hayata ilişkin en mükemmel düşünce sistemini, sosyal hayatı geliştirecek en ileri düzeni getirdi, bu nimeti, insanlığın tümüne iletmek, gene bu nimeti onların kulaklarına ve kalplerine duyurmak için getirdi, bu açıklama, anlatma ve ilandan sonra isteyen mümin, isteyen de kafir olsun, dinde zorlama yoktur, evet, ama önce bu nimeti, Yüce Allah'ın katılması, Tüm insanlar için gelmiş olan bu nimeti, insanlığın bütününe ulaştırmanın yolu üzerindeki engeller kaldırılmalıdır. İnsanların bu ilahi mesajı işitmelerini ve doğruluğuna inandıktan sonra, eğer isterlerse, hidayet kervanına, katılmalarım önleyen engeller yok edilmelidir. Bu engellerden biri toplumların ve milletlerin başında insanların bu ilahi mesajı işitmelerine izin vermeyen, bunun yanında İslam'a girenlere baskı uygulayan zorba rejimlerin bulunmasıdır. İslam bu tauti, bu zorba rejimleri yıkarak yerlerine adalete bağlı rejimler kurmayı ve bu rejimler aracılığı ile her yerde hakkı tanıtma özgürlüğünü, hakkı tanıtmak için didinenlerin güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır. Bu amaç bugün için de geçerlidir, buna göre Müslümanlar, eğer gerçekten Müslüman iseler, bu amaca ulaşmak için bugün de cihad etme yükümlülüğü ile karşı karşıyadırlar. Üç üçüncü bir amaç olarak İslam yeryüzünde kendi düzenini kurmak, yerleştirmek ve korumak için cihad etti. İslam, insanın, insan kardeşi karşısında özgürlüğünü gerçekleştiren tek sosyal düzendir. Çünkü İslam, yüce ve büyük olan Allah'a yöneltilmesi gereken tek kulluğun, Tek bir tapınma sürecinin söz konusu olduğunu belirleyerek bütün biçim ve türleri ile insanın insana kulluğunu ortadan kaldırır, yasaklar, buna göre ortada insanlar için hükümler koyan, hukuk normları koyma yolu ile insanları boyunduruk altına alan, köleleştiren hiçbir ferde, hiçbir sosyal sınıfa, hiçbir millete yer yoktur, sadece herkesin Rabbi olan tek bir Allah vardır, bütün insanların, önlerinde eşit oldukları, hükümler koyma yetkisi sadece O'nundur, insanlar itaati ve boyun eğmeyi de sırf O'na yöneltirler, tıpkı imanı ve ibadeti de sırf O'na yöneltmeleri gerektiği gibi. Buna göre bu düzende sırf Allah'ın şeriatının yürütücüsü olmayan, bu yürütme yetkisi için toplumdan vekillik almayan hiçbir kimseye itaat edilmez. Çünkü yürütme mevkiindeki görevlinin, temelde kanun koyma yetkisi yoktur. Çünkü hukuk normları koyma yetkisi sadece Allah'a aittir. Bu yetki ilahlık olgusunun insan hayatına yansıyan bir göstergesidir. O halde hiçbir insan, öbür kullar gibi bir kul olduğu, başka hiç hiçbir ayrıcalığa sahip olmadığı halde bu yetkiyi kullanarak kendisi için ilahlık iddiasına kalkışamaz, insanlara karşı ilahlık makamı işgal etmeye yeltenemez. Bu ilke, İslam'ın getirdiği ilahi düzenin temel kuralıdır. Bu temel kuralın üzerine tertemiz bir ahlak düzeni oturur. Bu düzende her insanın özgürlüğü teminat alımdadır. Hatta İslam inancını benimsememiş olanların özgürlüğü bile, bu düzende herkesin dokunulmazlıkları titizlikle gözetilir. Hatta Müslümanlığı kabul etmemiş olanların dokunulmazlıkları bile, bu düzende İslam vatanında yaşayan her yurttaşın hakları Sorunur, varsın inançları ne olursa olsun, bu düzende hiç kimse zorla Müslüman yapılmaz, hiç kimseye dini inançları yüzünden baskı uygulanmaz, sadece İslam'ın tanıtımı ve duyurusu yapılır. İşte İslam, yeryüzünde bu yüce düzeni kurmak, yerleştirmek ve korumak için cihad etti, insanın insana kulluğu esasına dayanan, kulların hiçbir hakları olmadığı halde Allah'a ait yetkiyi kullanmaya yeltendikleri, kendilerini Allah yerine koymaya kalkıştıkları zorba düzenleri devirmek İslam'ın göreviydi, bunun yanı sıra bu azgın rejimlerin dünyanın her yerinde İslam'a karşı direnmeleri, onu düşman bilmeleri kaçınılmazdı, böyle olunca İslam'ın onları tepelemesi, de kaçınılmaz oluyordu. Böylece yeryüzünde o yüce düzenini ilan edebilecek, arkasından bu rejimin egemenliği altında herkesi kendi özel inancında özgür bırakabilecekti. Onlardan sadece sosyal, ahlaki, ekonomik ve devletler arası hukuk normlarına uymalarını isteyecekti. Bunlar dışında vicdanlarındaki inançlarında, özel yaşantılarında özgür olacaklar, bu alanlarda inandıkları gibi davranacaklardı. Bu arada İslam, bu düzenin sınırları içinde onları gözetecek, hayatlarını ve inançlarını koruyacak, haklarını teminat altında bulunduracak, dokunulmazlıklarına elde değdirmeyecekti. Yeryüzünde bu yüce düzeni kurmayı amaçlayan söz konusu cihad görevi, fitnenin kökü kazınarak Allah'ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar, yeryüzünde kulların, ilahlık taslamalarına ve Allah'ın dini dışındaki bütün sahte dinlerin egemenliklerine son verinceye kadar, sürekli biçimde Müslümanların boynuna borçtur. Demek ki, İslam, insanlara kendi inanç sistemini zorla benimsetmek için kılıç kullanmadı, o bazı düşmanlarının suçlamalarında ileri sürüldüğü anlamda kılıçla yayılmış bir din de değildir, o sadece her inançtan insanların himayesi altında güven duyabilecekleri, sınırları içinde inancını paylaşmasalar bile egemenliğini kabul ederek yaşayabilecekleri emniyetli bir düzen, bir rejim kurmak için cihad etmiştir. İslam'ın yaşaması, yayılması, bağlılarının inanç sistemlerine güven duyması, yeni Müslüman olmak isteyenlerin güven içinde bu dine katılabilmeleri, bu yapıcı düzenin kurulması ve düşmanlarına karşı korunması için bu dinin güçlü olması şarttı, demek ki cihat, tarihteki önemi küçümsenebilecek bir araç olmadığı gibi, İslam düşmanlarının sinsi mesajlarında en iğrenç metodlarla söylemek istedikleri gibi, İslam'ın bugününde ve geleceğinde zorunlu fonksiyonu olmayan bir silah da değildir. İslam'ın mutlaka bir sosyal düzeni, bir rejimi olması, bunun için onun mutlaka güçlü olması ve güçlü olabilmesi için de mutlaka uğrunda cihad edilmesi, savaşılması gerekir, bu onun ayrılmaz özelliği, karakteristik vasfıdır, bu olmadan İslam ne yaşayabilir ve ne de başkalarına önderlik edebilir. Dinde zorlama yoktur, evet ama, onlara karşı elinizden geldiği kadar gerek Allah'ın gerekse özünüzün düşmanlarını ve bunlar dışında Allah'ın bildiği, fakat sizin bilmediğiniz gizli düşmanlarınızı yıldırıp caydıracak savunma gücü ve atlı savaş birlikleri hazırlayınız, Enfil suresi, 60 ayeti de Yüce Allah'ın buyruğudur. İşte İslam açısından işin aslı budur, Müslümanlar, dinlerinin özünü, tarihlerinin iç yüzünü böyle bilmeli ve dinleri konusunda sürekli savunma çabası içinde bulunan bir sanık gibi davranmamalı, böylesine pasif ve yılgın bir rolü benimsememelidir, tersine her zaman kendine güvenen, rahat, yeryüzü kaynaklı düşünceleri, yeryüzü kaynaklı rejim ve düzenlere ve tüm yeryüzü kaynaklı ideolojilere tepeden bakan insan alnı açık tutumunu sergilemelidirler, buna bağlı olarak dinlerini, bağlılarının güvenliğini sağlama, saldırgan batilin burnunu kırma ve getirmiş olduğu nimetten bütün insanları yararlandırma amacını taşıyan cihattan soyutlamak isteyen, kendilerine bu zehiri şırınga ederken sözde İslam'ı savunuyormuş gibi davranan sinsi düşmanlarının aldatmacalarına kanmamalıdırlar. O cihat ki insanlığı ondan yoksun bırakanlar, insanlık ile onun arasına girenler, insanlığa karşı hiç kimsenin işleyemeyeceği cinayeti işlemiş olurlar. Böyleleri insanlığın en koyu düşmanlarıdır. Eğer insanlık olgunluğa ermiş olsa, aklını kullansa bunları kovalaması Yakalarını bırakmaması gerekir. İnsanlık bu olgunluğa ereceği ve aklını harekete geçireceği güne kadar söz konusu bu insanlık düşmanlarını, yüce Allah'ın seçtiği ve iman nimeti ile onurlandırdığı müminlerin kovalaması gerekir. Bu onların hem kendilerine ve hem de tüm insanlığa karşı görevleridir. Yüce Allah'ın önünde bu görevi yerine getirmekte yükümlüdürler. Hayat ve ölüm. İleride okuyacağımız ayetlerin her üçü de hayat ile ölümün sırrını, hayat ile ölüm gerçeğini ele alıyorlar, bundan dolayı bu ayetler İslam düşüncesinin bir bölümünü oluştururlar, bu bölüm, bu cüzün başından beri incelediğimiz ayetlerin belirttikleri temel kuralların eki, uzantısı olduğu gibi ayet Ül Kürsi ile ve bu ayetin belirlediği Allah'ın sıfatları ile birleşmiş bir bütünlük gösterir, bütün bu ayetler Müslümanın ve idrakinde şu evrenin gerçeklerine ilişkin doğru bir imaj oluşturabilmek, sağlıklı bir kavram meydana getirebilmek için Kur'an'ın cümlelerine somut biçimde yansıyan sürekli çabanın bir kısmını temsil eder, ancak bu kavram oluşunca doğru, belirgin, değişmez, güvenli ve kesinlikten kaynaklanan bir bakış açısı ve sağlıklı bir göz algısının perspektifi ile hayata yönelmek mümkün olabilir. Çünkü yaşam düzeni, davranış sistemi, ahlak ve edep kuralları, inanç esaslı düşünceden ayrı şeyler değildir, tersine ona dayalı, ondan kaynaklanan sonuçlardır. İnanç sistemi ile, varlık bütününün mahiyeti ve yaratıcı ile arasındaki ilişkiyi kapsayan yaygın düşünce ile bu saydıklarımız arasında sıkı bir bağlılık olmadıkça bunların değişmez ve tutarlı. Olmaları beklenemez, bundan dolayı Kur'an'da inanç esaslı düşüncenin ilkelerine yoğun bir ilgi gösteriliyor, bu yoğun ilgi, Mekke'de inen ayetlerin tümünü içerdiği gibi Medine'de inen ve hayata ilişkin yasaları ve direktifleri dile getiren ayetlerde de insanların dikkatlerini çekme çabasını sürdürür. Yukarıda okuduğumuz ayetlerin ilki Hazreti İbrahim selam üzerine olsun ile zamanının bir hükümdarı arasında geçen karşılıklı konuşmayı, diyaloğu nakleder. Hükümdar Hazreti İbrahim ile Allah konusunda tartışmaktadır. Ayet bu hükümdarın ismini vermez, çünkü söz konusu kişinin adının verilmesi, ayetin yansıttığı ibret dersine bir katkı getirmez, bu diyalog, Hazreti İbrahim ile Allah hakkında tartışmaya girişen hükümdarın davranışını yadırgar, hayretle karşılar bir üslupla Peygamberimize ve Müslüman cemaate sunuluyor, ayrıca burada söz konusu tartışma sahnesini yeniden gözlerimizin önüne getirecek derecede başarılı bir tasvir sanatı ile ile de karşı karşıyayız. 258 Allah kendisine iktidar verdi diye şımararak İbrahim ile Rabbi hakkında tartışmaya girişen adamı görmedin mi, İbrahim, benim Rabbim, diriltebilen ve öldürebilendir, deyince adam, ben de diriltebilir ve öldürebilirim, dedi, bunun üzerine İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir, bakalım, deyince o kafir adam şaşırıp kaldı, söyleyecek söz bulamadı, Allah zalimleri hidayet Erdirmez. öyle anlaşılıyor ki, Hazreti İbrahim ile Allah üzerine tartışmaya girişen bu hükümdar Allah'ın varlığını kökünden inkar eden biri değildi o sadece Allah'ın birliğine, ortaksızlığına, evreni ve bütün evrensel olayları tek başına tasarlayıp yönlendirdiğine inanmıyordu. Tıpkı cahiliye zihniyetli bazı sapıklar gibi, onlar da Allah'ın varlığını kabul ediyorlar, fakat Allah'a hayatları üzerinde etkili ve aracı olduklarını düşündükleri bir takım ortaklar koşuyorlar. Ayrıca bu hükümdar, egemenliğin sadece Allah'a ait olduğunu, dünyevi gelişmeler ve toplumun yasal düzenlemeleri konusunda Allah'ın hükmü dışında hiçbir hükmün geçerli olmayacağı ilkesini de benimsemiyordu. Öte yandan bu inkarcı ve haddini bilmez hükümdar aslında iman etmesini ve Allah'a şükretmesini gerektiren bir sebep yüzünden inkarcılığa ve haddini bilmez diye sapıyor. Bu sebep Allah'ın kendisine iktidar vermesi, ona yönetim yetkisi bağışlamış olmasıydı. Aslında eğer iktidar Allah'ın nimetini takdir edemeyenlerin ellerine geçen nimetin kaynağını idrak edemeyenlerin bayı döndürmesi, onları azgınlığa sürük. Demeseydi, söz konusu hükümdarın bu nimeti bilmesi ve karşılığında Allah'a şükretmesi gerekirdi fakat iktidar sahipleri bu azgınlıkları ve şımarıklıkları yüzünden nan körlüğü ve kafirliği şükrediciliğin yerine geçiriyorlar ve doğru yola koyulmalarına gerekçe olması beklenen sebep yüzünden sapıtıyorlar Çünkü onlar Allah kendilerine iktidar verdiği için iktidardadırlar Allah onlara halka köle işlemi yapmak Yönetimleri altındakileri yanlarından koydukları keyfi kanunlara uymaya zorlamak yetkisi vermiş değildir, onlar da diğer insanlar gibi Allah'ın birer kuludurlar, yasal normları, halk gibi, Allah'tan almalı, Allah'ı bir yana bırakarak keyiflerine göre hüküm ve yasak koymaya kalkışmamalıdırlar, çünkü onlar birer vekildirler, asil değildirler. İşte yüce Allah, bu hükümdarın tutumunu peygamberimize anlatırken bundan dolayı hayret edici, yadırgayıcı bir üslup kullanıyor, tekrarlıyoruz. Allah, kendisine iktidar verdi diye şımararak İbrahim ile Rabbi konusunda tartışmaya girişen adamı görmedin mi? Görmedin mi? Bu ifade kınayıcı ve horlayıcı bir ifadedir. Hem ifadeden ve hem de anlamından, tuhaf karşılama ve çirkin sayma imajı fışkırır. Çünkü hükümdarın tartışmaya girişmesi, dik kafalılığı, bunun yanı sıra bir kulun, Allah'ın olması gereken yetkiyi kendine yakıştırmaya kalkışması, bir hükümdarın Allah'ın kanunlarını bir yana bırakarak halkı kendi keyfi kanunlarına göre yönetmeye yeltenmesi, bütün bu davranın, gerçekten çirkindir, iğrençtir, devam ediyoruz. İbrahim, benim Rabbim diriltebilen ve öldürebilendir, dedi öldürme ve diriltme olguları, insanın duyu organları ile aklının önünde cereyan eden ve her an sürekli tekrarlanan olgulardır. Bu iki olgu, aynı zamanda, insanı şaşırtan ve idrakini ister istemez insan dışı bir kaynağa, yaratıkların fonksiyonları dışındaki bir fonksiyona yönelten birer sırdırlar, bütün canlıları aciz bırakan bu bilmecenin çözümü için var etme ve yok etme gücünde olan Allah'a başvurmaktan başka çare yoktur. İnsanlar olarak biz, hayatın ve ölümün mahiyetini şu ana kadar anlayabilmiş değiliz, sadece bu olguların yaşayanlarda ve ölülerde beliren görüntülerini algılayabiliyoruz, bu yüzden hayatın ve ölümün kaynağını mutlak anlamda bilmediğimiz bir güce, yani Allah ve 127-ı gücüne dayandırmak, havale etmek zorundayız. İşte bundan dolayı Hazreti İbrahim başka hiç kimsenin ortak olamayacağı, başka hiç kimsenin onu sahibi olduğunu ileri süremeyeceği sıfatı ile Allah'ı tanıtmak ve kendisine kimin ilah olduğuna inandığını ayrıca hüküm verici, kanun koyucu olarak kimi gördüğünü soran hükümdara, benim Rabbim, diriltebilen ve öldürebilen, buna göre de hüküm verme ve kanun koyma yetkisini elinde tutandır, diye cevap verdi. Bu cüzün başında işaret ettiğimiz ledünlü, Allah vergisi yeteneklere sahip bir peygamber olan Hazreti İbrahim öldürmekten ve diriltmekten söz ederken hiç kuşkusuz bu olguları hiç yoktan var etmeyi kastediyordu. Bu da yüce Allah'ın elinde bulunan bir eylemdi. Yaratıklarından hiçbiri bu eylemde ona ortak olamazdı. Fakat Hazreti İbrahim ile Allah konusunda tartışmaya girişen hükümdar halkı üzerindeki egemenliğini, yönetimi altındakilere ilişkin ölüm kalım fermanları verip bunları yürürlüğe koyma gücünü bir ilahlık tezahürü, göstergesi gibi görerek Hazreti İbrahim'e şöyle demek istedi, ben bu toplumun efendisiyim, onlar arasında olup biten her şey benim tasarrufumun sonucudur, halde ben, önünde boyun eğmek zorunda olduğun, egemenliğini onaylamakla yükümlü olduğun bir Rabbim, okuyoruz. Ben de diriltebilir, yaşatabilir ve öldürebilirim dedi. Söz bu noktaya gelince Hazreti İbrahim, bu dehşetli gerçeği, can alıp can verme realitesini, insanlığın şu güne kadar hakkında hiçbir şey öğrenememiş olduğu bu korkunç sırrı hafife alan, onu ucuz bir polemik konusu yapmaktan çekinmeyen bu şımarık adamla arasındaki tartışmayı hayatın ve ölümün ne anlama geldiği konusuna kaydırarak uzatmak istemedi. Bunun yerine bu gizli evrensel kanunu bırakarak, açık ve gözle görünür başka bir evrensel kanuna geçmeyi uygun gördü. Ayrıca, benim Rabbim, diriltebilen ve öldürebilendir, sözünde benimsediği evrensel kanunu ve Allah'ın sıfatını sadece ortaya koyma metodunu da değiştirerek, bunun yerine meydan okumaya, Allah'ı inkar eden, haddini aşarak onun varlığını ve gücünü tartışma konusu yapan bu küsta adamdan Allah, Allah'ın koyduğu bir kanunu değiştirmeyi istemeye karar verdi. Böylece bu adama, Yüce Allah'ın sadece dünyanın ücra bir köşesinde yaşayan bir topluluğun hükümdarı olmadığını, tüm evrenin hakimi olduğunu, böyle olmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak insanların Rabbi ve onların yasa koyucusu olması gerektiğini göstermek istiyordu. Bunun üzerine İbrahim, Allah, güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir, bakalım, dedi. Güneşin doğudan doğması da her gün tekrarlanan, bakışların ve idraklerin dikkatini çeken, bir kerecik olsa bile normal zamanını değiştirmeyen, gecikme yapmayan evrensel bir realitedir. Bu realite insan fıtratına seslenen bir ilahi tanıktır. Hatta evrenin yapısı, astronomik gerçekler, bu alanda geliştirilen teoriler hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlara bile mesaj veren somut bir belgedir. Zaten peygamadır gamberlerin mesajları akli, kültürel ve sosyal gelişmenin her aşamasındaki insana hitap eder, onları oldukları yerde bulup ellerinden tutarlar, bundan dolayı fıtrata hitap eden, aynı zamanda konuşan ve karşı konulmaz meydan okuma üslubu benimsenmiş ve bu üslup küstah hükümdarın yüzüne vurulmuştu bunun üzerine o kafir adam şaşırıp kaldı, söyleyecek söz bulamadı, meydan okuma hedefine varmıştı, durum açıktı, yanlış anlamaya yanlış yorum yapmaya, tartışmaya polemiye yer yoktu bu durumda yapılabilecek en iyi şey teslim olmak, iman etmekti, fakat şımarıklık ve büyüklük kompleksi kafiri gerçeğe dönmekten alıkoyan adam şaşırıp kalır, nutku tutulur, şaşkına döner yüce Allah da onu doğru yola iletmez, çünkü doğru yolu aramamıştır, gerçeği istememiştir, normal ve dengeli olmak gereğini duymuyordur. Allah, zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Yüce Allah'ın peygamberimize ve Müslüman cemaate sunmuş olduğu bu tartışma, bu sapıklık ve inatçılık örneği olarak her dönemdeki davetçilere inkarcılığa nasıl karşı koyacaklarını öğreten, onlara kafirlerin inatçılıkları ile başa çıkabilme eğitimi veren bir tecrübe olarak Müslümanların mücadele birikimi içindeki yerini alıyor. Bu tartışma aynı zamanda berrak İslami düşüncenin temelini oluşturan şu gerçek belirmesine de vesile oluyor, benim Rabbim, diriltebilen ve öldürebilendir, Allah, güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir, bakalım, biri insanların kendi öz yapılarına, öbürü ise dış dünyalarına ilişkin iki gerçek, iki müthiş evrensel gerçek, bununla birlikte gece gündüz sürekli yinelenen, gözler önüne serilen, geniş bilgiye ve uzun boylu düşünmeye ihtiyaç göstermeyen iki gerçek, çünkü yüce Allah son derece merhametlidir, kullarını iman ve hidayet konusunda gelişmesi gecikebilecek ve tökezlemeye uğrayabilecek olan bilgi ile hazırlıksız olanların üstesinden gelemeyebilecekleri düşünceye bağımlı bırakmaz, oysa iman meselesi kullar için hayatidir, fıtratlar ondan yoksun kalamazlar, insanların hayatı onsuz rayına oturamaz, onsuz toplumlar düzene giremez, o olmadan insanlar yasal sistemlerini, değer yargılarını, edep kurallarını nereden alacaklarını bilemezler, İşte kullarına karşı son derece merhametli olan Allah bu hayati meseleyi sadece fıtratın evrensel gerçekler ile karşılaşmasına bağlıyor, evrensel gerçekler ise herkesin gözleri önünde cereyan eder, kendilerini fıtrata ister istemez. Kabul ettiren yalın gerçeklerdir. Bu niteliklerinden dolayı insan, onların refleksif mesajlarına ancak zorlukla, meşakkatle, özel bir gayret keşlikle, kendini zora koşmakla ve inatçılıklarıyla uymayabilirler. İnsan denen varlığın yaşaması için kaçınılmaz olan diğer temel ihtiyaçlar konusundaki durum ne ise inanç konusunda da aynı durum söz konusudur. Mesela, İnsan yiyecek, içecek, hava gibi, bunların yanı sıra çiftleşme ve çoğalma gibi temel ihtiyaçlarının peşinden fıtri bir dürtü ile koşar, bu hayati ihtiyaçlarının tatminini, karşılanmasını, düşüncesinin gelişip olgunlaşacağı ya da bilgisinin artıp genişleyeceği güne ertelemez, aksi halde hayatını yokluğun kucağına atmış olur, işte iman da insan için tam tamına yiyecek, içecek, hava gibi hayati bir ihtiyaçtır, Bundan dolayı, Yüce Allah, bu ihtiyacın tatminini, evrenin gerek insan yapısına ve gerekse dış dünyasına ilişkin tüm sayfalarına yansıyan ayetleri ile fıtratın karşılaşmasına bağlıyor. Ölümden sonra d i̇ r -İ m e bir sonraki ayette konusu yine ölümün ve hayatın sırrı olan bir başka kıssa ile karşılaşıyoruz. 259 ya da bütün yapıları temelleri üzerine yığılmış ıssız bir kasabaya uğrayan kimseyi görmedin mi, acaba Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek, dedi, bunun üzerine Allah onu öldürdü ve 100 yıl sonra tekrar diriltti, ne kadar süre ölü kaldın, dedi, adam, bir gün, ya da daha az bir süre ölü kaldım, dedi, Allah, hayır, 100 yıl süresince. Ölü kaldın, yiyeceğine ve suyuna bak, hiç bozulmamış, eşeğine bak, insanlara ibret dersi olasın diye seni böyle yaptık, şu kemiklere bak, onları nasıl birleştirip arkasından üzerlerine et giydiriyoruz. Adam işin iç yüzünü iyice anlayınca, dört lahın her şeyi yapabileceğini kesinlikle biliyorum, dedi. Acaba bu ıssız kasabaya uğrayan adam kim? Söz konusu kişinin uğradığı, bütün binaları temelleri üzerine yığılmış, alt üst olmuş bu kasaba acaba neresi? Kur'an bu sorulara cevap vermiyor. Eğer Allah dileseydi, bu soruların cevaplarına yer verirdi. Eğer ayetin hikmetinin gerçekleşmesi bu soruların cevaplarına bağlı olsaydı, Kur'an bunlardan mutlaka söz ederdi. Biz şimdi bu kitapta şimdiye kadar hep yapa geldiğimiz gibi şu görüntüler önünde duralım, etkileyici, belirgin ve duyurucu hatlarla gözlerimizin önünde canlanan bir tablo, ölüm, çürümüşlük ve yıkıntı tablosu, bu tablo ilk önce bütün yapıları temelleri üzerine çökmüş tanıtımı aracılığı ile canlılık kazanıyor, arkasından kasabaya uğrayan adamın, Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek, şeklindeki sözlerinde dile getiriyor gelen duyguları bu canlılığı perçinliyor. Bu sözleri sarf eden kişi aslında Allah'ın varlığına inanan biri, fakat önünde duran çürümüşlük, yıkıntı tablosu, bu tablonun zihninde bıraktığı iz, kendisini şaşkınlığa sürüklüyor, bu duygunun etkisiyle gördüğü şu çürümüş ve enkazdan ibaret kalmış kalıntıların nasıl yeniden diriltileceğini soruyor, ancak bir tablo, bu kadar sarsıcı ve derin boyutlu bir imaj verebilir, işte Kur'an bu şekilde ifade ışınlarını ve imajlarını saçar ve bunlar aracılığı ile gözlerimizin önünde bir tablo canlandırır, bize anlattığı tarihi an, sanki gözlerimizin ve duygularımızın önüne dikilmiş gibi olur, tekrarlıyoruz. Acaba Allah, burayı, ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bu ölü kalıntıların kalıbına hayat nasıl yürüyecek, devam ediyoruz. Bunun üzerine Allah onu öldürdü ve yüzyıl sonra tekrar diriltti. Allah söz konusu kişiye bu yeniden diriltme olgusunun nasıl olduğunu sözle anlatmıyor. Bunun yerine uygulamalı olarak gösteriyor ona bu işin nasıl olduğunu. Çünkü insanın duyguları ve etkilenimleri kimi zaman o kadar sarsıcı, o kadar derin boyutlu olur ki bunları ne akli delil ne vicdanın dolaysız mantığı olan sağduyu ve ne de herkesin gördüğü genel realite tatmin edemez. Tatmin olmaları için mutlaka aracısız Kişisel tecrübe gereklidir, ancak bu şahsi tecrübenin sonuçları idrak alanını doldurabilir ve söze hacet bırakmaksızın kalbi tatmin edebilir. Ne kadar süre ölü kaldın, dedi, adam, bir gün, ya da daha az bir süre ölü kaldım, dedi. Bu kişi ne kadar ölü kaldığını nereden bilsin, çünkü zaman algısı, ancak hayatın ve bilincin varlığı halinde oluşabilir, üstelik insan algısı bu konuda duyarlı bir kriter değildir, çünkü aldanabilir, yanılabilir, bunun sonucunda belirli şartların etkisi altında çok uzun bir zaman parçasını kısa olarak görürken yine bazı özel şartların sonucu olarak kısacık bir anı bir yüzyıl kadar uzun sanabilir. Hayır, yüzyıl süresince ölü kaldın. Bu tecrübenin karakteristik niteliğine, yani somut ve pratiğe dönük bir tecrübe oluşuna bakarak burada, yüzyılın izlerini gösteren somut belirtiler bulunduğunu düşünebiliriz. Bu somut belirtileri adamın yiyeceğinde ve suyunda aramamız yersiz olur, çünkü bunların çürümedikleri açıkça belirtiliyor. Yiyeceğine ve suyuna bak, hiç bozulmamış.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 kimin kemikleri, acaba adamın kendi kemikleri mi, eğer bazı tefsir bilginlerinin dediği gibi etlerinden soyunan kemikler adamın kemikleri olsaydı, bu durum, canlanınca adamın dikkatini çeker, hatta irkilmesine yol açardı, o zaman da ne kadar zaman ölü kaldığı sorusuna, bir gün, ya da daha az bir süre ölü kaldım, diye cevap vermezdi. Bundan dolayı biz, etleri dökülerek çürüyen kemiklerin, söz konusu kişinin eşeğinin kemikleri olduğunu daha güçlü bir ihtimal kabul ediyoruz. Sonra bu kemiklerin bir araya getirilerek birbirlerine eklenmeleri, arkasından üzerlerine et giydirilerek canlandırılmaları ve bu olayların hiçbir organı çürümemiş, yiyeceği ve suyu bozulmamış olan adamın gözleri önünde meydana gelmesi Allah'ın gücünün sınırsızlığını kanıtlayan bir mucizedir. Ayrıca söz konusu varlıkların hepsi aynı yerde bulunduğu, aynı ortam ve hava şartlarının etkisine açık oldukları halde akıbetleri birbirinden farklı oldu. Bu da hiçbir işin zor duruma düşüremeyeceği, bütün kayıt ve şartlardan bağımsız olarak yapacağını yapabilen ilahi gücün varlığını gösteren bir başka kanıttır. Bu kanıt aynı zamanda o insana, Yüce Allah'ın bu kasabanın ölmüş canlılarını nasıl yeniden dirilmiştir? kavrama fırsatı vermiştir peki bu harika bu olağanüstü olaylar zinciri nasıl meydana geldi nasıl olacak bütün diğer olağanüstü olayların meydana gelişi gibi ilk canlının ortaya çıkışının olağanüstülüğü gibi çoğunlukla bu olağanüstü olayın nasıl meydana Geldiği bile aklımıza gelmez, onun nasıl meydana geldiğini de çoğu kez hatırımızdan çıkarırız, ilk canlılığın oluşumunu da bilmiyoruz, sadece biliyoruz ki, ilk oluşum Allah tarafından ve onun istediği biçimde gerçekleşmiştir. İşte Darwin, en büyük biyoloji uzmanı, canlılar ve canlılık olayına ilişkin teorisinde en karmaşık canlıdan başlayarak basamak basamak aşağıya iniyor, canlılık süreci boyunca ilk ele doğru aşama aşama derinleşiyor, sonunda canlılığı ilk hücreye indiriyor ve süreci orada durduruyor, bu ilk hücredeki canlılığın kaynağını belirleyemiyor, fakat insan mantığının kabul etmek zorunda olduğu, fıtrat mantığının benimsemeye can attığı realiteyi de kabul etmiyor. Bu realite şudur, mutlaka bu ilk hücreye canlılık veren bir güç kaynağı var. Darwin bu gerçeği bir takım sebepler yüzünden kabul etmiyor. Bu sebepler bilimsel değil. Kilise ile arasında meydana gelen çatışmadan kaynaklanan tarihi sebeplerdir. İşte bu çatışmanın doğurduğu duygusallık sonucunda diyor ki, canlılık olgusunu bir yaratıcıya bağlayarak açıklamak tamamen mekanik bir sistemi olağanüstü bir unsurun etkisini karıştırmak gibi bir şeydir. Hangi mekanik sistem, canlılık olgusu, mekanikliğe en uzak olan olgu, üstelik sürekli gözler önünde cereyan eden bu olgu, sırları araştırılsın diye, insan mantığı üzerinde yoğun bir baskı uyguluyor. Nitekim Darwin'in kendisi de insan idrakini ilk hücrenin ardında gizli duran etkeni kabul etmeye refleksif biçimde zorlayan bu fıtrat mantığının baskısından kurtulmak amacı ile her şeyi ilk sebebe indirgiyor, fakat sözünü ettiği ilk sebebin ne olduğunu söylemiyor, peki aslında üzerinde çok şey söylenebilecek olan teorisine göre ilk başta canlılığı meydana getirebilen ve hücreyi, başka bir yol izleyerek değil de kendisi İkisinin izlediğini varsaydığı yol, boyunca ilerletip geliştirebilen bu ilk sebep nedir ki, bu gerçeklerden kaçmak spekülasyondan ve işi kuşa sürmekten başka bir şey değildir. Tekrar ayetin anlattığı olağanüstü olaya dönüyor ve soruyoruz, aynı yerde ve aynı dış şartların etkisi altında bulunan nesnelerden biri çürürken diğerinin çürümemesini ne ile açıklayabiliriz? Aynı şartların ortak etkisine maruz kalan nesnelerin akıbetleri arasındaki bu farklılığı ne ilk can verme ve ne de tekrar canlandırma harikalarına bağlayarak açıklayamayız. Bu olguyu açıklayabilecek olan gerçek, ilahi iradenin kayıtsız şartsız serbestliği gerçeğidir. İlahi irade bizim tarafımızdan karşı çıkılmaz, istisna tanımaz, bağlayıcı, zorunlu ve genel olan, kabul edilen kanunlara bağımlı değildir. Eğer biz kendi varsayımlarımızı, kendi akli ve bilimsel bulgularımızı yüce Allah'a empoze etmeye, Allah'ın bunlara haşa, bağımlı olduğunu düşünmeye kalkışırsak bu, ilahi iradeye karşı içine düşebileceğimiz en büyük yanılgı, işleyebileceğimiz en büyük kabahat olur, bu yanılgıdan daha birçok yanılgılar doğar ki, başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz. Bir nasıl olur da bizim tarafımızdan dile getirilmiş, sınırlı araçlarla gerçekleştirilen deney verilerimizin yine sınırlı olan aklımız tarafından yapılan yorumlardan elde edilmiş kanunlar ile mutlak kudret sahibi olan Allah'ı yargılayabilir, ona ilişkin hükümler verebiliriz. İki diyelim ki, bu elde ettiğimiz sonuç, gerçekten evrenin tarafımızdan kavranabilmiş kanunlarından biridir, peki, bunun nihai, genel geçerli ve mutlak bir kanun olduğunu, onun arkasında o konuya ilişkin başka bir kanunun olmadığını biz nereden bilebiliriz? 3. Diyelim ki, elde ettiğimiz sonuç, nihai ve mutlak bir evrensel kanundur, olabilir, ama mutlak irade, kendisinin ortaya çıkardığı kanunlarla bağımlı değil ki, onlara uymak zorunda değildir ki, o, düşünülebilecek her durumda, her anlamda serbesttir, serbestlikten ibarettir. Ayetin hikaye ettiği tecrübe işte böylece fonksiyonunu yerine getirerek ilerideki İslam davetçilerinin deneyim birikimine ve imana dayalı doğru düşünce birikimine eklenen bir halka oluyor. Bu tecrübe ölümün ve hayatın mahiyetine değinerek bu olguları Allah'a bağlayan, ana fonksiyonu yanında az önce değindiğimiz bir başka gerçeği, yani ilahi iradenin serbestliği gerçeğini de vurguluyor. Kur'an-ı Kerim, bu gerçeğin insanların vicdanlarına iyice yerleşmesine son derece büyük önem veriyor. Çünkü ancak bu kalpler, görünür sebepleri ve dillerde gezen mantık önermelerinin sınırlarını aşarak doğrudan doğruya Allah'a bağlanırlar. Çünkü Allah neyi isterse onu mutlaka yapar, nitekim ayetin anlattığı bu tecrübeyi yaşayan o insan da bunu söylüyor. Adam işin iç yüzünü iyice anlayınca Allah'ın her şeyi yapabileceğini kesinlikle biliyorum, dedi. Ölü iken canlanan kuşların K -I, -S -S -A -S i Sonuncu ayet, bu konuya ilişkin üçüncü tecrübeyi peygamberler arasında kuran bağlılarına en yakın peygamber olan Hazreti İbrahim'in yaşadığı tecrübeyi içerir, okuyoruz. 260 Hani İbrahim, Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster, dedi, Allah, yoksa buna inanmıyor musun, deyince İbrahim, tabii inanıyorum, fakat kalbim kesin kanaat getirsin diye bunu istiyorum, dedi. Bunun üzerine Allah ona dedi ki, dört kuş al, bunları önüne koyup yakından incele, sonra kesip parçalarını birer dağın üzerine at, arkasından onları çağır, koşa koşa sana geleceklerdir, İyi bil ki, Allah üstün güçlüdür ve hikmet sahibidir. Burada Allah'ın yaratma sanatının iç yüzünü yakından görmeye yönelik bir arzu karşısındayız. Bu arzu içli, yumuşak huylu, mümin, hoşnut, Allah karşısında çekingen, ibadete düşkün, Allah'ın yakını ve dostu Hazreti İbrahim'den geliyor. Hazreti İbrahim'in dile getirdiği bu arzu, Allah'ın yaratma sanatının esrarını görme beklentisine ve özlemine ilişkin olarak Allah'ın önde gelen kullarının bile kalplerinde ne gibi çırpıştı pıntılar meydana geldiğini ortaya koyar. Bu arzunun, imanın varlığı, sarsılmazlığı, eksiksizliği ve kararlılığı ile ilgisi yok, iman için delil ya da güçlendirici arayışı da değil söz konusu olan, bu arzu başka bir şey, değişik bir hazı içeriyor. Bu arzu ilahi sırrın mahiyetine, oluş ve gerçekleşme anında tanık olmaya ilişkin bir ruhi özlemdir. Bu fiili deneyin insan ruhunda uyandırdığı haz, görmeden inanmanın meydana getirdiği hazdan farklıdır. Söz konusu olan kişi Allah'ın dostu, İbrahim bile olsa bu böyledir. O İbrahim ki Rabbine soru yöneltiyor ve Allah da kendisine cevap veriyor. Bundan öte bir iman ya da iman delili düşünülemez. Fakat Hazreti İbrahim, kudret elini çalışma, işleme anında görmek istedi. Bu içli dışlılığın vereceği hazzı tadarak doyumuna kavuşmak, havasını solumak, onunla içice yaşamak diledi. Bu onun daha ötesi olmayan imanından başka bir şeydir. Ayetin anlattığı deney ve o arada geçen karşılıklı konuşmalar, bu nazların merak ve beklentisi ile çarpan kalpte Hazreti İbrahim'in kalbinde, bu imana ilişkin nazların çok sayıda olduklarını ortaya koyuyor, tekrarlıyoruz. Hani İbrahim, Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster, dedi, Allah, yoksa buna inanmıyor musun, deyince tabii inanıyorum, fakat kalbim kesin kanaat getirsin diye bunu istiyorum, dedi. Yüce Allah'ın kudret elini işler durumda görmek isteyen ruhun doyumu, perde gerisi sırrın açığa çıkarken ve belirirken duyacağı hazzı duyumsama dürtüsü dile geliyor. Yüce Allah bu has kulunun ve dostunun inanmışlığını biliyordu. Buna göre ondan gelen soru açıklama, belirtme, fırsat sağlama, özlemini tanımlama ve ilan imkanı verme amaçlıdır. Bunların da ötesinde kerem sahibi, sevgili ve merhametli olan Allah. Allah ile duygulu, tatlı iyi huylu ve Rabbine bağlı Hazreti İbrahim arasında bir cilveleşmedir. Yüce Allah Hazreti İbrahim'in kalbinden gelen bu özlemi ve beklentiyi olumlu karşılayarak kendisine bu konuda aracısız, kişisel bir deney yapma imkanım sundu.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 Yüce Allah Hazreti İbrahim'e 4 kuş seçmesini bunları önüne koyup yakından incelemesini daha sonra onları kolayca tanıyabilmesi için nişanların ve özelliklerini iyice bellemesini arkasından kesip vücutlarını parçalamasını ve parçaların her birini çevredeki dağların biri üzerine atmasını bir süre sonra da bu kuşları çağırmasını emrediyor Bu çağrı üzerine kuşların parçalanıp dağıtılmış organları bir araya gelecek Tekrar vücutlarına can verilecek ve koşa koşa Hazreti İbrahim'e geleceklerdi, tabii ki böyle de oldu. Hz. İbrahim, bu ilahi sırrın gözleri önünde meydana gelişini gördü, bu sır her an meydana gelen bir olgu, yalnız insanlar, onun gerçekleştikten sonraki belirtilerini, sonuçlarını görebiliyorlar, bu sır, can verme, hayat bağışlama sırrıdır, o hayat ki, ilk başta, hiç yokken meydana geldi ve her yeni canlı ile birlikte oluşumu sayısız defalar tekrarlanmaktadır. Hazreti İbrahim, işte sırrın gözleri önünde meydana gelişini gördü, canları çıkmış, parçalanmış organları birbirinden uzak yerlere atılmış kuşların vücutlarına yeniden hayat sunuluyor ve koşarak yanına geliyorlar. Peki nasıl? Bu, kavranması, insan kapasitesini aşan bir sırdır, insan idraki bunu Hazreti İbrahim örneğinde olduğu gibi kimi zaman görür, ya da bütün müminlerin yaptığı gibi ona inanır, fakat karakteristiğini kavrayamaz, yordamını bilemez, o, Allah'a özgü işlerden biri olup insanlar, Allah'ın bilgisinin sadece O'nun dilediği kadarını kavrayabilirler, Allah, bilgisinin bu kısmının insanlarca kavranmasını dilemedi, çünkü o. Onları aşan bir şey, insanların karakteristik yapıları ile bu sırrın karakteristiği çok farklı, üstelik halifelik görevleri için bu bilgi gerekli de değil. Bu sır, sırf Allah'ı ilgilendiren, sırf ona özgü bir olgu, yaratıklarının bilgisi buna erişmez, eğer ona doğru boyunlarını uzatacak olurlarsa karşılarında saklı sırrın önüne gerilmiş perdeden başka bir şey göremezler, harcanan emekler boşa gitmiş olur, gizlilikleri, gayblerin bilicisi olan Allah'a özgü tekelinde olmasını içlerine sindiremeyenlerin emekleri yani. İslam toplumunda İNFAK'ı ne önemi? Bu cüzün geçen her üç bölümünde de bütünüyle imani düşüncenin bazı kurallarının belirlenmesi, bu düşüncenin açıklanması ve çeşitli açılardan kökleşmesi konuları ele alındı. Bu ilke, daha önce de değindiğimiz gibi Müslüman cemaatin beşeriyete önderlik rolünün gereklerini yerine getirmeye hazırlanması sorununu eksen olarak seçen bu sürenin seyir çizgisinde bir istasyon konumundadır. Konunun akışı buradan itibaren surenin sonlarına kadar, farz kılınmış zekat ve isteğe bırakılmış sadakalarla somutlaşan dayanışma ve yardımlaşma esası ve cahiliye düzeninde revaçta olan faiz kurumuyla hiçbir ilişkisi olmayan, İslam'ın Müslüman toplumu dayandırmak ve Müslüman cemaatin hayatını onunla düzenlemek istediği ekonomik sosyal düzenin kurallarının yerleştirilmesi konularına geçiyor, bu yüzden, surenin nin geri kalan kısmında Sadakanın yöntemlerinden söz edilmekte, faiz lanetlenmekte, borç ve ticaret hükümleri yerleştirilmektedir, bunlar da İslam'ın ekonomik düzeninin ve bu düzene dayalı toplumsal hayatının esaslı bir yönünü teşkil etmektedirler, surenin gelecek üç bölümü arasında birçok boyutları bulunan tek konuyu, İslami ekonomik düzen, konusunu içermeleri nedeniyle sağlam bir bağ mevcuttur. Bu derste de Allah yolunda yapılan harcamalardan infakın yükümlülüklerinden, sadaka ve yardımlaşmanın ilkelerinden söz edildiğini görüyoruz. Allah yolunda infak, yüce Allah'ın Müslüman ümmete farz kıldığı, onunla davet emanetini omuzlara yüklediği, müminleri onunla koruduğu, kötülük, fesat ve azgınlığı onunla defettiği, müminlere galip gelip yeryüzünü fesada boğan, Allah'ın yoluna engel olan ve İslam düzeni taşıdığı iyilikten beşeriyeti yoksun kılan güçleri bertaraf ettiği cihadın ikiz kardeşi olan bir sorumluluktur, oysa beşeriyeti bu iyilikten yoksun kılmak bütün suçlardan daha büyük bir suç, cana ve mala yönelik saldırıdan daha korkunç bir saldırıdır. Surenin geçen bölümlerinde, Allah yolunda infak konusu birkaç defa tekrarlanmıştı, şimdi ise Surenin akışı sadakanın ilkelerini ayrıntılarıyla ve fakat dolambaçsız olarak açıklamaktadır. Bu ilkeleri cana yakın sevgi gölgesiyle donatarak çizmekte, sadakayı, verenin nefsine süslü bir amele, alanı da yararlı ve karlı bir davranışa dönüştüren, bu yolla toplumu yardımlaşma, dayanışma, sevgi ve şefkat hava, Egemen bir aileye dönüştüren ve beşeriyeti, vereniyle alanıyla birlikte üstün bir düzeye çıkaran psikolojik ve toplumsal adabı da açıklamış olmaktadır böylece. Bu bölümde gelen direktifler, zamana ve belli nedenlere bağlı olmayan sürekli bir ilke meydana getirmiş olmakla beraber bunun ötesinde her zaman için Müslüman topluluklarda karşılaşılacağı gibi, o gün için Müslüman cemaatte ayetlerin karşılaştığı pratik durumlara cevap niteliğinde olduğunu, çünkü o zaman Müslümanlar arasında darb-ı ve gerçeklerin derinlere ulaşması için konuşan sahneler şeklinde sunulmaktadır ihtiyaç duydukları gibi güçlü uyarılara ve etkin ilhamlara muhtaç olan, mala son derece düşkün, cimri ruhların bulunduğunu söylememize engel değildir. O gün, faizsiz borç vermeyen, mala son derece düşkün kişiler vardı, istemeyerek ve gösteriş için infak edenler vardı, verdikleri sadakayı başa kakma ve rencide etme vesilesi yapanlar da vardı, tabi bu arada malın kötüsünü verip iyisini alıkoyanlar da, bütün bunlar, malının en iyisini cömertçe veren, kötü duygulardan soyutlanmış, samimi ve arınmış olarak, gerektiğinde gizli, gerektiğinde açık olarak, Allah yolunda ihlasla infak edenlerin yanında yer alıyordu. Bu karakterlerin her ikisi de o günkü Müslüman cemaatin içinde birlikte yer alıyordu. Bu gerçeği bu şekilde kavramamız bize birçok yarar sağlayacaktır. Bir öncelikle, canlı, hareketli bir varlık olan bu Kur'an'ın tabiatını ve görevini kavramamızı sağlayacaktır. Kur'an'ı bu olayların gölgesinde, Müslüman cemaat arasında işlerini yürütürken, hareket ederken, pratik durumlarla karşılaşırken, bunu kaldırıp şunu yerleştirirken ve Müslüman cemaati harekete geçirip yönlendirirken görüyoruz, o, sürekli bir çaba ve daimi hareket içindedir, çünkü o, hem savaş alanında hem de hayat sahnesinde hareket etmektedir, o, orta yerde, sürükleyici, hareketlendirici ve yönlendirici bir unsur işlevini yürütmektedir. Kur'an'ı bu şekilde algılamaya, onu canlı, hareket halinde ve sürükleyici bir varlık olarak görmeye ne kadar ihtiyacımız vardır? Gerçekten bizimle İslami hareket, İslami hayat ve İslami pratik arasında uzun bir süre geçti. Artık Kur'an bizim duygularımızda tarihsel canlı pratiğinden uzaklaşmış ve yalnızca Müslüman cemaatin tarihinde yeryüzünde belli bir zaman gerçekleşmiş hayat tarzını temsil etmekten öteye gitmemektedir. Onun, süre gelen savaşta, Müslüman asker gözünde hareket ve uygulama için başvurulan, günlük emir, konumunda olduğunu hatırlayamıyoruz bile. Kur'an, duygularımızda ölmüştür, ya da uyumaktadır. Artık Kur'an'ın ilk indiği dönemlerde Müslümanların duygularında yer eden gerçek görüntüsü kalmamıştır. Onu ya kendimizden geçtiğimiz namelere ya da vicdanlarda karmaşık duygular bırakan tüm bir okuyuşa indirgemişiz, ya da, kalpte, sadık müminlerin duygularında meydana getirdiği etkiden çok uzak, anlaşılmaz olduğu kadar da belirsiz olan VECD, huzur ve doygunluk meydana getiren bir word manzumesi olarak algılamışız, Kur'an bunların tümünü meydana getirir, ancak, ondan istenen, bunların yanında Müslümanlarda bir bilinç, bir canlılık meydana getirmesidir. Kur'an'dan beklenen, inşa etmek için geldiği hayatı oluşturmaya yönelik bir bilinçle birlikte hareket etmesi, Müslümanın onu, giriştiği ve Müslüman ümmetin hayatında girişmeye hazırlandığı savaş alanında görmesi, bugün hayatın çeşitli alanlarında kendisini kuşatan olaylar, problemler ve şartlara ilişkin. Kur'an-ı direktifleri kavrayabilmesi için, ilk Müslümanlarda olduğu gibi, ne yapması gerektiğini bilmesi için ona yönelmesi, Kur'an-ı Kerim'de temsil edilen, kelimeleri ve direktifleri arasında hareket eden Müslüman ümmetin tarihini görmesi, bu arada gördüğü şeyin kendisine yabancı olmadığını duyumsaması, bunun kendi tarihi olduğunu anlaması, bugünkü olayların bu tarihin bir uzantısı olduğunu algılaması, bugün için karşılaştığı şeylerin Kur'an'ın kendilerini belli tasarruflara yönelttiği önceki Müslümanların karşılaştığı şeylerin meyvesi olduğunu idrak etmesi, böylece bu kur anın kendi kur anı olduğunu, karşılaştığı olay ve şartlarda ondan etkileneceğini ve onun, düşüncesi, ideali, hayatı ve hareketi için bir anayasa konumunda olduğunu bilmesi ve bu durumun şimdi olduğu gibi kesintisiz olarak bundan sonra da süreceğini kavramasıdır. İki ikinci olarak, iman çağrısı ve sorumlulukları karşısında beşer fıtratının sürekli ve değişmez olduğu gerçeğini görmekte yarar sağlayacaktır. Bu görüş, Kur'an ayetlerinin, üzerlerine Kur'an'ın indiği ve Resulullah'ın aralarında bulunduğu bu cemaatin bünyesinde sürekli idare edilmeyi, yönlendirilmeyi ve uyarılmayı gerektiren bir takım zaaf ve eksiklik noktalarının bulunmasının onların topluca bütün nesillerden üstün olmalarına engel olmadığı, tik Müslüman cemaatin hayatında işaret ettiği gibi olayların ötesindeki gerçeklere nüfuz eden pratik bir görüştür. Bu gerçeği böylece kavramamız birçok konuda bize yararlı olacaktır, yararlı olacaktır. Çünkü beşer topluluklarının gerçek durumlarını aşırılığa kaçmadan, abartısız, yaygarasız ve ayağı yere basmayan düşüncelere sapmadan göstermektedir bize, kendimizi, İslam'ın çizdiği ve insanları çağırdığı yüce ufuklara ulaşmış gördüğümüzden. Ruhlarımızı kaplayan yesi dağıtmakla ve ulaşmamış olsak bile bu yolda olmamızın ve sonuca varmak için içtenlikle sürekli bir çaba içinde olmamızın yeterli olacağını göstermekte yararlı olacaktır. Bir kere tekamüle çağrı yapanlar insanlara inmeli, bazı eksiklikleri, kusurları belirince hemen gevşememeli, yılmamalı ve ümitsizliğe kapılmamalıdırlar. Ruh da böyle, yavaş yavaş, sırasıyla sorumlulukları yerine getirmek ve olgunluğa çağırmakla, sürekli iyiliği güzelleştirip kötülüğü çirkin göstermekle, eksiklik ve zaaftan nefret ettirmekle ve yol kendisine uzun görünüp yoldan saptıkça elinden tutmakla yücelir. 3. Bu gerçeği bilmemiz, genellikle farkında olmayıp unuttuğumuz şu basit gerçeğin gönüllerde yer etmesini sağlamakla da yarar sağlayacaktır, o da, insanların aynı insanlar oldukları, davanın aynı dava ve savaşın aynı savaş olduğu gerçeğidir. Bu savaş, öncelikle nefsin derinliğinde, zaaf, eksiklik, cimrilik ve ihtirasa, daha sonra da hayatın içinde, şer, batıl, sapıklık ve azgınlığa karşı girişilen bir savaştır. Bu savaşı her iki alanda da sürdürmek kaçınılmazdır. Aynı şekilde yeryüzünde bir Müslüman cemaat oluşturmaya çaba sarf edenlerin ilk defa Kur'an'ın ve Resulullah'ın yaptığı gibi bu iki alanda bir savaşa girişmeleri zorunludur. Şüphesiz bir takım hatalar ve yolda tökezlemeler olacaktır. Yine yolun aşamalarında bazı zaaf ve eksiklikler de belirecektir. Olaylar ve denemeler bu zaaf ve eksiklikte ortaya çıkardıkça bunların tedavi yönüne gidilmelidir. Ayrıca Kur'an'ın uyguladığı yönlendirme metodlarıyla kalpleri Allah'a yöneltmek kaçınılmazdır. Burada tekrar konunun başına dönüyor. Hayatımızda meydana gelen hareketler ve şartlar konusunda Kur'an'a danışmaya ve onun ilk Müslüman cemaatin hayatında olduğu gibi bizim duygularımızda ve hayatımızda giriştiği faaliyet ve hareketleri seyretmeye dönüyor ve bu dersteki Kur'an ayetlerini ayrıntılı olarak almaya başlıyoruz. 261 mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağı 100 taneli 7 başak veren bir tohum tanesine benzer, Allah dilediğine kat kat verir, Allah'ın lütfü geniştir, o her şeyi bilir. Allah yolunda infak yerleştirilmek istenen ilke, farz ve sorumlulukla başlamayıp insanın yapısındaki canlı tepki ve duyguları harekete geçirmek suretiyle yakınlık ve teşvik havasıyla başlıyor. Ayeti kerime, hayattan, hareketli, gelişmekte olan, verimli ve cömert bir tablo sunuyor. Ziraat tablosunu, toprağın aracılığıyla Allah'ın hibesini gözler önüne seriyor. Çünkü ziraat, aldığından fazlasını verir, mahsulünü tohumuna kıyas kat kat fazla veriyor. İşte bu canlı manzara, mallarım Allah yolunda infak edenlere örnek olarak sunuluyor. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağı 100 taneli 7 başak veren bir tohum tanesine benzer. Bu ifadeden zihnimizde, matematiksel bir işlem olarak bir tek tanenin 700 taneye katlanması anlamı çıkmaktadır, ancak ifadenin sunduğu canlı manzara bundan çok daha kapsamlı ve güzel, duyguları harekete geçirmesi ve vicdanları etkilemesi bakımından daha büyüktür, bu, gelişen hayat sahnesidir, canlı tabiat sahnesidir, cömert ziraat sahnesidir, sonra bitkiler aleminden harika bir sahnedir, yedi başak taşıyan bir sap ve yüz taneyi içeren bir başak ayeti Kerime cömert ve gelişen Hayat Kervanında Beşer vicdanını Allah yolunda harcamaya ve vermeye yöneltmekte onlara Aslında vermeyip aldıklarım mallarında herhangi bir eksilme söz konusu olmadığını aksine arttığını göstermektedir Böylece verim ve gelişme dalgası yoluna devam edip Ekin ve ürün sahnesinin coşturduğu duyguları kat kat arttırmaktadır Allah dilediğine kat kat verir sayısız ve hesapsız derecede arttırır. Sınırını hiç kimsenin bilmediği rızkından ve kapsamını hiç kimsenin kavrayamayacağı merhametinden kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir. O geniş lütufludur, kullarına verdiklerini kısıtlamaz, kesmez ve kurutmaz, bilendir, niyetleri bildiği gibi kalplerin derinliklerinde gizlenenleri de bilir, hiçbir şey ona gizli değildir, ancak gelişen ve çoğalan infak hangisidir, yüce Allah'ın dünya ve ahirette dilediğini arttırdığı hangi ihsandır, insani duyguları yüceltip kirletmeyen infaktır, kimsenin onurunu rencide etmeyen ve duygularını tırmalamayan infak özveriden ve arınmışlıktan ve yalnızca Allah'ın rızasına yönelik olarak verilen infaktır. 262 mallarını Allah yolunda harcadıktan sonra sadakalarını başa kakmayanlar, onur kırma aracı olarak kullanmayanlar, sadakalarının mükafatını Allah katında alacaklardır, onlar için korku ve üzülmek de söz konusu olmayacaktır. Başa kakma, çirkin, kınanmış, seviyesiz ve aşağılık bir olgudur. İnsan, yalancı bir üstünlüğü ya da infakta bulunduğu kimseyi küçük düşürmeyi, yahut insanların dikkatini çekmeyi arzulamadıkça başa kakamaz, başa kakma, infakta bulunurken Allah'tan ziyade insanların dikkatini celbetme görünümüdür. Bunların tümü temiz bir kalpte hareket alanı bulamadığı gibi, mümin bir kalbe de uygun düşmeyen davranışlardır. Başa kakma bu yüzden sadakayı, verene de alana da eziyete dönüştürür, veren için, nefsinde büyüklük ve kibir etkisi bırakmak. Kardeşini yanında küçük ve kırgın görmeyi arzulamak ve kalbini ikiyüzlülük, gösteriş ve Allah'tan uzaklaşma ile doldurma bakımından eziyettir. Alan kimseye de, nefsinde yenilgi ve kırgınlık etkisi, kin ve intikamla tepki gösterme duygusunu geliştirdiği için eziyet olmaktadır. İslam, infakla yalnızca kötülüğe set çekmeyi, karın doyurmayı ve ihtiyaçları gidermeyi dilememiştir. Kesinlikle, onunla verenin nefsi içerisindir için bir süs, bir arınma ve temizleme unsuru meydana getirmeyi, insanlık ve Allah'ın dini açısından kardeşi sayılan fakire karşı insanlık duygu ve bağlarını harekete geçirmeyi, Allah'ın kendisine verdiği nimetten, kibirlenmeden, israfa kaçmadan ve başa kalkmadan Allah yolunda infak etmek suretiyle bu nimeti hatırlatmayı dilediği gibi, alan içinde bir hoşnutluk ve fazilet, insanlık bakımından ve Allah'ın dini açısından kardeşi olanla arasındaki bağlılık dilemekte, yardımlaşma ve dayanışma esaslarına dayanması, üzerindeki otoritenin, yaşadığı hayatın, yöneldiği merciğin ve yükümlülüklerinin birliğini hatırlatması suretiyle de toplumun tümüne kötülüğün dokunmasını engellemeyi dilemektedir. Ancak başa kakma, bunların tümünü giderir ve infakı zehir ve ateşe dönüştürür, elden ve dilden kaynaklanan eziyetle birlikte gelmese de eziyettir. Böyle bir İnfak, bu duygular, infakı boşa çıkarması, toplumu parçalaması, kin ve küskünlüğü yaygınlaştırması açısından da başlı başına eziyettir. Günümüzde araştırmacı bazı psikologlar, iyiliğe karşı insan ruhundaki tabii tepkinin zamanla düşmanlığa dönüştüğünü ileri sürmektedirler. Bunun nedeninin, alanın veren karşısında sürekli eziklik ve zayıflık duyması, bu duygunun gitgide ruhunda huzursuzluk meydana getirmesi, iyilik edene karşı kin ve düşmanlık besleyerek üstünlük kurmaya çalışması olduğunu belirtiyorlar. Çünkü alan kişi verenle karşılaştıkça eziklik ve zayıflığa kapılmakta, veren kimse de sürekli kendi iyiliğini düşünmesini istemektedir. İşte bu düşünce, sahibinin ızdırabını arttırmakta tırmakta sonuçta bu durum düşmanlığa dönüşmektedir. Bunların tümü cahiliye toplumları için doğrudur, çünkü bu toplumlarda İslami ruh egemen olmadığı gibi İslam'ın kuralları da hükümran değildir. Ancak, İslam, sorunu bir başka açıdan çözümlüyor, sorunu, ruhlara, malın ve bunların elindeki rızkın Allah'a ait olduğunu yerleştirmekle çözümlüyor. Bu gerçek konusunda rızkın uzak yakın sebeplerinin farkında olmayanlar ve bunların Allah'ın ihsanı olup insanların bunlara güç yetiremediğini bilmeyenlerden başkası tartışmaya girişmez, bir buğday tanesinin yetişmesinde, güneşten toprağa, sudan havaya kadar varlık alemindeki birçok güç ve enerji kaynaklarının katkısı olmuştur, bunların hiçbiri insanın gücü dahilinde değildir, bir damla sudan tutunuz da elbise ipliğine kadar evrendeki her şeyi buğday tanesiyle kıyaslayabilirsiniz, elinde malı bulunduran ondan herhangi bir şey verdiği aslında Allah'ın malından vermiş olmaktadır. Şayet güzellikle borç verirse kuşkusuz bu, yüce Allah'ın kat kat fazlasıyla karşılığını vereceği bir borç olacaktır. Yoksun olan kişi ise, cömertçe verenin Allah'ın malından kat kat fazlasına erişmesine bir aracı ve neden olmaktan başka bir şey değildir. Sonra, veren kimsenin büyüklük taslamaması, alanında rencide olmaması için şu anda açıklamakta olduğu, Adap, bu anlamın ruhlara yerleşmesine yardımcı olması için yerleştirilmektedir, veren de alan da Allah'ın rızkından yemektedirler, Allah'ın kendileri için belirlediği adapla mücehhez oldukları ve kendilerini bağladığı söze sadık kaldıkları sürece Allah'ın malından Allah yolunda verenlerin ecirleri Allah'ın indindedir. Onlar için bir korku yoktur. Fakirlikten, kinden ve hileden kaynaklanan bir korkuları yoktur. Üzülmek de söz konusu olmayacaktır. Dünyada infak ettikleri şeylerden dolayı ve ahirette de varacakları, sondan ötürü üzülmezler, infak ve Allah yolunda harcamanın hikmetinden az önce sözünü ettiğimiz anlamı güçlendirmek ve bunu sunmaktaki amacın, ruhların eğitilmesi, kalplerin hoşnut edilmesi ve verenli alanın sevgi bağlarıyla Allah'a bağlanması olduğunun vurgulanması için aşağıdaki ayette şöyle denilmektedir. 263 tatlı söz ve hoşgörü, peşinden başa kakma ve onur kırma gelen sadakadan daha iyidir, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, o halimdir. Böylece, arkasından eziyet gelen sadakanın geçerli olmadığı güzel bir sözün, hoşgörülü bir duygunun çok daha iyi olduğu gerçeği yerleştirilmiş oluyor. Güzel bir söz, kalplerin yaralarını sarar, onları hoşnutluk ve güler yüzlülük duygularıyla doldurur. Bağışlama, ruhların kinlerini temizler, yerine kardeşlik ve doğruluğu yerleştirir. Bu durumda güzel bir söz ve bağışlama sadakanın birinci görevini, ruhların arındırılması, ve kalplerin yakınlaştırılması görevini yerine getirmiş olmaktadır. Sadakanın, verenin alana karşı bir üstünlük aracı olmadığını, yalnızca Allah'a verilen bir borç olduğunu belirtmek için hemen arkasından şu ayet geliyor. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, o halimdir. Onun eziyet veren sadakaya ihtiyacı yoktur, hakimdir, şükretmedikleri halde kullarına rızık verir, üstelik onları cezalandırmakta ve her şeyi veren kendisi olduğu halde eziyet etmekte acele etmez, her şeyden önce varlıklarını bahşeden odur, o halde kulları onun hilmini bilerek Allah'ın kendilerine verdiği şeylerden infak ettiklerinde karşılık alamadıkları ya da kendilerine teşekkür edilmediği zaman eziyet ve kızmakta acele etmez. Kuran-ı Kerim insanlara yapabildikleri oranda kendilerini ona göre eğitmeleri için sürekli Allah'ın sıfatlarını hatırlatmaktadır, kuşkusuz Müslüman, Rabbinin sıfatlarını bilmek ve tabiatının gücü oranında payına düşen kısmını almak için eğitimle o yüce basamaklara çıkmaya çalışır. Vicdani etkiler ulaşması gereken en son noktaya varınca mallarını Allah yolunda infak edip arkasından başa kakma ve eziyet etmeyenlere örnek olarak gelişmekte olan ve cömert hayattan bir sahne sunulduktan sonra, Yüce Allah'ın bu tür eziyet verici sadakadan müstane olduğu açıklanıp, onun gazap ve eziyet için acele etmeksizin rızıkları verdiği belirtilmektedir. Evet, vicdani etki bunlarla hedefine varınca hitap, sadakadan, Tadakalarını başa kalkma ve eziyet etme ile boşa çıkarmamaları için iman edenlere yönelmekte ve onlara önceki sahneye uygun anlamı tablolaştıran, etkiye hareket kazandıran ve durumu hayallerde somutlaşan sahneye dönüştüren, bunların edebi tasvir yöntemi gereğince, içinde içtenlikle Allah için yapılan infak ile başa kalkma ve eziyette kirlenen infakın tabiatının tasvir edildiği bir, daha doğrusu iki harika ekim ve ve gelişme sahnesi sunmaktadır. 264 Ey müminler tıpkı Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde başkalarına gösteriş olsun diye mallarını harcayanların yaptıkları gibi sadakalarınızı başa kakarak ve onur kırma aracı haline getirerek boşa çıkarmayın böylesi sağanak halindeki bir yağmura tutulunca çır çıplak kalan toprakla örtülü bir kayaya benzer bunlar yaptıkları iyilikten hiçbir şey elde edemezler Allah kafir top doğru yola iletmez. 265 buna karşılık mallarını Allah'ın rızasını elde etmek ve gönüllerindeki imanı pekiştirmek için harcayanların durumu da yüksekçe bir tepedeki bol yağmur alarak ürünlerini iki kat olarak veren ve bol yağmur görmediğinde de mutlaka çisinti gören verimli bir bahçe gibidir, hiç kuşkusuz ne yaparsanız Allah onu bilir. Gösteriş ve B-A-Ş-A-K-A-K-M-A İşte bu birinci sahnedir. Görünüm, durum ve sonuç bakımından birbirine karşıt iki manzaradan oluşan tam bir sahne, her manzaranın resim ve gösteri sanatı açısından birbiriyle uygunluk arz eden cüzleri bulunmaktadır. Aynı şekilde bu cüzler, külli manzaranın temsil ettiği, somutlaştırıp canlandırdığı duygu ve anlamlarla da bir uyum içindedirler. Birinci manzarada biz, katı bir kalp karşısında duruyoruz. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde başkalarına gösteriş olsun diye mallarını harcayanların yaptıkları gibi. Bu kalp imanın yüceliğini hissetmemekte ancak bu katılığını riye örtüsüyle kapatmaktadır. Riye ile kaplı bu kas katı kalbi, toprakla örtülü bir kaya, temsil ediyor. Nasıl ki Ria, imandan yoksun kalbi örter, onun gibi hafif bir toprağın,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 Buna karşılık sahnede yer alan ikinci manzarada ise iman ile onarılmış sevgiyle yücelmiş malını Allah rızası için ve hayırda sabitleşip imandan kaynaklanan ve vicdanın derinliklerinde yer eden Güven duygusuyla infak eden bir kalp yer almaktadır riye ile örtülü katı kalbi üzerinde topraktan bir örtü bulunan Kaya temsil edince mümin kalbi de bir bahçe temsil etmektedir bu bahçenin toprağı üzerinde Üzerinde bir avuç toprak bulunan kayaya karşılık mümbit ve derincedir. Manzaradaki şekillerin uygunluk oluşturması için bir tepenin üzerindeki bahçeye karşılık, Üzerinde bir avuç toprak bulunan kaya yer almaktadır. Şiddetli bir yağmur yağdığı zaman oradaki hafif toprak örtüsünü giderdiği gibi buradaki verimli toprağı gideremez. Üstelik bu, toprağı canlandırır, verimini artırır ve yeşertir. Bol yağmur alarak ürünlerini iki kat olarak verir. Sadakanın, mümin kalbi temizleyip Allah ile olan bağlarım güçlendirdiği, malını temizlediği ve Yüce Allah'ın da onun malını dilediği şekilde arttırdığı, ayrıca, Müslüman cemaatin hayatının da infak ile arınıp, düzeldiği ve geliştiği gibi yağmur da bu toprağı canlandırır. Bol yağmur almasa da, çok şiddetli olmasa da verimli bir toprak için hafif bir, çisinti, hatta daha da azı yeterlidir. Bu manzaralar karşılıklı, bölümleri uyumlu, uyum ve tavır mucizesi denecek bir yöntemle sunulan, kalbin derinliklerinde somutlaşan tablolarda temsil edilen, sezgiler ve duyguları karşıt durum ve duyumlarla birlikte tasvir eden ve şaşırtıcı bir kolaylıkla yolunu seçmesini kalbe ilham ettiren mükemmel bir sahnedir. Sahne bir yönüyle gözlere ve görmeye hitap ettiğinden ayrı zamanda görüntülerin arka planındaki Yüce Allah, görüş ve bilgisine döndürüyor işleri, bu yüzden şimdiki ayetin sonuç cümlesi kalpleri okşar bir üslukta geliyor. Hiç kuşkusuz ne yaparsanız Allah onu bilir. İkinci sahne ise başa kalkma ve eziyet etmenin sonucunu ve sadaka sahibinin hiçbir güç ve yardıma güç yetiremediği ve sadakanın etkisinin giderilmesine engel olamadığı bir zamanda sadakanın izlerinin nasıl silindiğini temsil etmektedir. Bu temsil, içindeki her şeyin güven ve rahattan sonra yok olduğu bu kötü sonuç için duygulandırın ve fakat sert bir canlandırmadır. 266 içinizden biri ister mi ki, altından ırmaklar akan bir hurma ve üzüm bağı olsun, bağda her türlü meyve ağacı bulunsun ve hayli yaşlanmış olduğu halde bakıma muhtaç çocukları varken bu bağ ansızın esen bir samyeline tutularak yanıp kül olsun, işte Allah, düşünürsünüz diye size ayetlerini böyle açık açık anlatıyor.